Öykülerimiz Gözüm Yaşın Terme Çayını Tutuyor Gözüm Yaşı Terme Çayını Tutuyor Köyün adı Çankırı'nın Şaban Şabanüzü ilçesine bağlı İsmi gibi kış suretinde bir köy Fakirlik belleri büküyor Hanelerin ışığını karartıyor Çalışkan toprak insanları Bütün yaz Toprağa emirini Alın terini veriyor da Kışa yine kıt kanaat giriyor Çocuklar fakir olarak dünyaya gelse de Yüzleri güldürüyor Sokak aralarında misket, tur'a oynayan çocukların şen gülüşleri köyün en büyük neşesi. Köyün sokak aralarında büyüyen çocuklardan biri de Ahmet. Evlerden biri durgun, bakışlarında hep bir şeyler gizli Ahmet'in. Belki de bu onun babasız, annesi tarafından binbir güçlükle büyütülmesinden kaynaklanmaktaydı. Kendini bildi bileli tarlaya, bağ, bahçeye koştuğu Ahmet. Böylece yıllar bir çabuk geçiverdi ve askerlik çağı geldi. Hiç gocunmadan önce anasının ellerinden sonra alnından muhabbetle öptü ve aldı gurbet bohçasının elini. Hakkını helal et anam, yüreğini ferah tut. Sayılı zaman çabuk geçer. Hakkım helaldir oğul. Tek dileğim hayırlısıyla dönmer. Dön de mürvetini göreyim. O da olur hanım inşallah. Hadi kal sağlıcakla. Ahmet'in askerliği iki sene sürer. Geri döndüğünde çilekeş anasını... ...daha bir ihtiyarlamış görün. Oğlu için her cefaya katlanmış bu kadın... Rüzgarda ise yıkılacak bir binaya benzemektedir artık. Ahmet bundan sonra anasını rahat ettirmeye karar verir. Anam, sen bundan kerville tarlaya, bağa gitmeyeceksin. Oğlun bütün kuvvetiyle sana bakacak. Ahmet bundan sonra tarlaya gider. ırgatlık yapar. Yük taşır. Bu koşturma içinde kimi zaman yalnızlığını unutur. Ama içindeki sevme kabiliyeti patlamaya hazır bir bomba gibi bekler zamanın. Nihayet kış geçerdi, ölü toprağın uyandığı, yüreklerde reyhan kokularının sinsice dolaştığı zamanlar geri verir. Bu bahar Ahmet için çok başkadır. Çünkü köyün güzel kızı Güllü'ye gönlünü vermiş. Nihayet... ...deli bir ok gibi olan duyguları... ...menzilini vurmuştu. Güllü, çalışkan... ...becerikli... ...alçak gönüllü kızdı. Tek istediği... ...gönlüne göre bir er... ...huzurlu bir yuvaydı. Bir insan... ...çalışkan mı? Evine köyüne bağlı mı? Mert mi? İnce mi yüreği ona bakardı? Kız Güllü, duydun mu? Bekir askerden gelmiş. Aman bana ne canım? Şehirden saat aldım diye çalımından geçilmiyormuş. Öğleleri bize yaramaz. Güllü, önceleri Ahmet'in sevdasından habersiz gezit dolaşırken... ...bir gün onun yürek bakışlarıyla karşılaşır. İşte yürek akması diye buna derler. İkisine de gece gündüz... Gündüz de gece olmuştur artık. Köy küçük yer olduğu için birbirlerine tek bir kelime bile edemezler. Oysaki hem artan sıcaklar, hem hızlanan işler, hem de yüreklerindeki sızı ikisini de buhar olup uçuracak hale gelmiştir. Bir gün anası güllüğü yaylaya koyun sağmaya gönderir. Talih bu ya, köyün koyunlarını otlatma sırası da Ahmet'e gelmiştir. Ahmet uzaktan armut ağacının altında kuyum sağan güldüğü görünce önce ne yapacağını şaşırdı. Çözülen diz bağlarına, beynine sıçrayan kanın ağrısına ve tırnak uçlarına kadar titreyen ellerini aldırmadan yanaşır gülünün yanına. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Hoş geldin. Şey, buyur otur istersen. Bu onların ilk karşılaşmaları birbirinin sesini ilk duyuşlarıdır. İkisi de hem mahçup hem mesut oturup önce havadan sudan çayırdan çimenden muhabbet etmeye başlarlar. Sonra sevdalarını bakışlarıyla anlatırlar bir süre susku. Ahmet yaşlı anasından Güllü hırçın kardeşlerinden bahseder. Seni isteyeceğim Güllü. ...babana dünürcü göndereceğim. Beklerim. En kısa zamanda beklerim. Güllü, bakracını kaptığı gibi... ...yüreğinin atışı kadar hızlı koşar. Yaylanın, serin rüzgarlarının yüzünü okşaması... ...şimdiye kadar hiç bu kadar lezzet vermemiştir Ahmet'e. Yaylada üç gün daha kalan Ahmet... ...eve dönüp... ...yaşlı anasının dizlerinin dibine oturdu. Anacığım, benim için bunca yıl saçını süpürge ettin. Babasızlığın acısını duyurmadın, beni bu günlere getirdin. Başımızı sokacak bir evimiz var, askerliğimi de yaptım. E sıra evlenmeye geldi. İsterim ki bir gelinin olsun. Benim gönlüm güllü kızı ister. Severiz birbirimizi. Ne olursun, bir istet babasından. Doğru diyorsun. Yerinde zamanında söylüyorsun Ahmet'in. Lakin Güllü'nün babası kardeşleri... ...yükü geceye yıkan cinsinden... ...başımıza bir iş açmasınlar. Bir kere deneyelim anam ne olursun. Dünürcüler kız evine gider gitmesine... ...ama niyetleri hiç hoş karşılan. Daha Güllü'nün adı geçer geçmez... ...dikilir kardeşleri. Küklere biner babası. Bir de üstüne hakaret eder Güllü'nün babası. Olmaz. Bu iş için geldiniz kapım size kapalı. Ahmet önce karnını bir doyursun. Benim ayak yalın, çıplak karın gezene verilecek kızım yok. Ahmet duyunca köyün yıkılmaya yüz tutmuş bütün köhne viranileri başına çöker. Günlerce hem sevdiğinin hem de işittiği hakaretin hayaliyle dolaşır divani. Epey vakitten sonra Güllü'den haber gelir beni kaçırsın diye. Olanlar Güllü'nün canına da tak etmiştir artık. Kararlaştırılan gecede Ahmet Güllü'nün evinin önüne gider ki ne görsün. Güllü aralıkta saklanmış bekliyor. Ayaklarında lastik, başında tülben, sırtında bir ak gecin Meğerse epeydir Güllü'nün kardeşleri Güllü kaçmasın diye elbiselerini kendi yastıklarının altına saklanır. Al Güllü'nün giy şu gömleği. Acele et ki tez uzaklaşalım burada. Nerede kaldın Ahmet? Gelmeyeceksin diye ödüm koptu. Sırtlarına sevdalarından başka yük almayan iki aşık Karaören'in yolunu tuttular. Karaören komşu köy. Sığınacakları en emin yer orası. Ahmet'in dayısının evine gidecekler. Orada saklanacaklar birkaç gün. Lakin yol altı saatliktir. İki saat sonra hava aydınlanır. Çabuk gidelim Ahmet ne olur. Ben korkuyorum. Başımıza bir hal gelmeden varalım köye. Olmaz Güllü. Seni bu halde biri görse ne der? Sen bu sazlıkta bekle. Ben sana entiharı getireceğim. Ahmet ve Güllü... Bir müddet bunun tartışmasını yapar. Ahmet son çare Güllü peşinden gelmesin diye elini ayağını bağlar. Ahmet hızla yol alırken Güllü eli kolu bağlı çaresiz sazlıklar arasında yatmaktır. Yol koştukça uzarsak ki kan ter içinde Ahmet sevdinin yanına geri dönerken, Güllü nerededir? Sırtından soğuk terler boşanır. Dizlerinde fer kalmaz. Dakikalar dakikaları. Saatler saatleri kovalar. Yok. Yok. Civar köylere sorulur. Yine yok. En son karaörenin imamına sorulur ne yapalım diye. Oğlum sabahleyin erkenden sazlığın oradaki tepeye çık. Kızı bağlayıp koyduğun tarafa. Sivrisinek nereye topluca inip kalkıyorsa oraya bak. Ahmet imamın derini yapar ki... ...sevdiği bıraktığı yerin 500 metre ilerisinde... ...vücudu çizikten pelte... ...sinek ısırından davul gibi şişmiş cansız yatıyor. Bundan sonra Ahmet'in halini... ...varın siz düşünün. O, Gözüm yaşın termi, çayın tutuyor. Yana yana güzel ömrüm bitiyor. Sevrisine nasıl kıydın gülüme? Sevrisine nasıl? Karatepe-i Mart köyüne bağlar. Radyo için uyarlayan Hülya Akar Anlatan Kaan Özdemir Seslendirenler Güllü Canan Özacun Ahmet Erol Eren Güllü'nün babası Mehmet Güler Güllü'nün arkadaşı Nuray Atasever Özelçi Güllü'nün annesi Selda Atalay İmam Fatih Özacun Prodüksiyon Serhat Karasu, Oğuz Sivri Yöneten Ferman Karaçam